Allah'ın efendisi ve ve ve ve ve alamin. ve ve ve ve ancak Allah'a'dır. Ancak onu över yalnız ondan yardım ve mahferettileriz.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 Rabbimiz aramızdaki murakabe daha da güzelleşecek. Kulluğumuzun tadına, zevkine ve hazına varacağız kardeşler. Başka bir sohbet düşünüyordum ben bu hafta ama hem kendi esin hem havanın çok sıcak olması aynı şeyi de kardeşlerde düşündüğüm için tövbe konusunu gerekli gördüm. Çünkü ortam çok vahim kardeşler. Rabbim bizlere merhamet etsin. Amin. Hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da buyurduğu gibi Cennet, nefse hoş gelmeyen amellerle, cehennemde şehvetlerle kuşatıldı ve döşendi. Her de bu hadisin şu anda tam yaşandığı zamanı yaşıyoruz. Defalarca tekrar edilse dahi kardeşler, töbe günde yüz defa Peygamber sallallahu aleyhi ve yaptığından dolayı Rabbim tekrar tekrar bu konuyu işlemeyi, ondan sonra da bir daha bir daha işlemeyi de Rabbim nasip etsin. Amen. Ve her töbeyi bize yaptığımızda da nasuk töbesiyle Rabbim bizlere tövbe etmeyi nasip etsin. Amen. Karışır. Tövbe Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmekte. Ayet-i Kerim'de Rabbimizin de buyurduğu gibi şüphesiz ki o tövbeleri kabul edendir ve esirgeyendir. Allah sizlerin tövbenizi kabul etmek ister ve sizleri temizlemek ister. Ki kullarından Allah tövbe edenleri sever. Tövbe karışır. Günahtan dönmek onu terk etmek anlamına geliyor. Bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi kendisine tövbe nedir diye sorulduğunda pişmanlıktır cevabını vermiştir. Ki Allah tövbeyi kabul edendir. Geçen dersleri hatırlayın. Hazreti Ömer ne zaman dua etme ihtiyacı bana verilmişse o zaman da duamın kabul olduğunu bilirim diyor. Yani buradan da hadisleri yola çıkarak diyor ki i̇bn Kayyım da bunu tefsir ederek Demek ki bir insan kalbine tövbe duygusu atılmışsa, tövbe etme ihtiyacı gelmişse, isteği doğmuşsa, şu anda bu hafta bu dersin işlenmesi de buna binendir gene. Yani bu derse her iştirak eden, dünya kardeşler de buradan nasibini alabilir. Eğer bize bu tövbe sohbeti nasip olmuşsa veya tövbe sohbeti yapmaya niyetlenmişsek veya içimizde tövbe etme hakikaten isteği doğmuşsa, inanın tövbemizin kabul edilmesi de gerçekleşmiştir demektir. Çünkü... Hz. Ömer diyor ki, Allah eğer duamızı kabul etmeyecek olsaydı, bize dua etmeyi, tövbemizi kabul etmeyecek olsaydı, tövbe etme duygusunu bize ilham etmeyecekti. Biz bunu nereden biliyoruz? İblis ile Hz. Adem arasındaki kısadan biliyoruz. Adem Aleyhisselam da hata yaptı, İblis de hata yaptı. Allah Adem'in kalbine neden tövbe duygusu attı? Neden İblis'in kalbine tövbe duygusu atmadı? Kardeşler biz gözümüz, gözümüzü kapayarak biz yürüyemeyiz. Zina ortamıyla iç içeyiz. Zinan hükmü göz zinası. Küçük günah olarak geçiyor. Ama i̇bn Abbas'ın da dediği gibi kardeşler hiçbir küçük günahı küçümseme. Eğer nasuh tövbesi gibi ihlası tövbe etmezseniz yapmama niyetiyle tövbe etmezseniz o küçük günahlar bir ike bir ike ne yapar kardeşler? Kalbi istil eder. Öyle bir hale gelir ki o küçücük dediğiniz günahlar var ya kardeşler Rabbiniz aranızda geçen dersi hatırlayın bir önceki perde atılır. Peki perde nedir kardeşler? Bizim için aramızdaki Rabbimiz aramızdaki miraç beş vakit namaz. Günde beş defa biz alemlerin Rabbinin huzuruna çıkıyoruz. İlk hesaba çekileceğimiz amelimiz. Ki Rabbim nasip etsin inşallah bundan sonraki dersler riyâ, ihlâs, huşu. Çünkü dinde kelime şahadetten sonra en önemli hüküm kardeşler namazdır. Bütün bu sohbetlerin yapılmasında gereken esas Kaya da <gülüyor> namazdır. Namaz ise huşûlu namaz kılmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 70'e yakın namazdan bahsederken, Dost namaz kılın diyor. Kim Muminun suresinde ve diğer eş değer ayetlerde zikrederken huşuyla namaz kılanlar kurtuluşa erenlere diyor. Ki salih amelleri güzel bir şekilde yapanların vassarı zikrederken onlar namazlarında huşu içindedirler. İhlas erbabının dışındakilere bunlar ağır gelir diye zikredeceğine bak. Birçok ayette bunu pekiştirmiş ve serpiştirmiş. Bizim konumuz ne? Bunların en altyapısı olan tövbe. Çünkü bizi bu salih amellerden alıkoyan kardeşler kalplerimize biriken günahlar. Küçük küçük günahlar. Küçük gördüğümüz günahlar. Ve en büyük böyle de küçük gördüğümüz günahlar. Yani küçük zannettiğimiz, önemsemediğimiz. Her inanın insan okyanusa girdiği zaman okyanus olduğunu bildiği için önemsel ciddi alır, tedbirini alır. Belki oraya geçer de. Ama denizin kıyısında gör, küçüktür der. Bir adım atar, dizine gelir. Bir adım atar. Bir daha kimse çekip çıkaramaz. Saplanır gider. O yüzden küçük günahları bastı aldığımız zaman bizi helaka götürür. İbn-i i̇bn Abbas'ın dediği gibi Müminin durumunu anlatırken onların diyor küçük günahlar diyor koca koca kayalar üzerinde varmış gibi gelir o müminlere, muttakilere. Neden biraz giriş yaptım böyle? Yani huşû namaz kılanları, ihlas erbabı olan kişileri, namazda perde kendisinden örtü kaldırılmış kişileri, fışkırışkıra göz yaşlılar namaz kılan kişileri onlara küçük günahlar ağır gelir. Koca koca kayaların altında kalmış gibi gelir. Niye? Çünkü onlar Rab'lerle mürakabe halindediler Onlar Rab'lerini gerçekten seveler. Çünkü ayet-i kerimede Allah'a buyurduğu gibi müminlerin Allah'ı sevmesi herkesten fazladır, her şeyden fazladır. Yani müşriklerden de, münafıklardan da, kafirlerden de müminlerin Allah'ı sevmesi daha çoktur. Çünkü niye? Onlar sevgilerini tam Allah'a veriyorlar ve Allah'a ortak koşmuyorlar. İşte onlar küçük bir günah işlerken hangi amellerinin zayiyete uğrayacağını çok iyi farkındalar. Çünkü Rab'lerle aralarındaki bağlantı kesilmeye başlamıştır. Ki kıssayı bilirsiniz. Zaman zaman anlatıyoruz. Koca koca hektarlar kardeşler, küçük bir izmarit, küçük bir kıvılcım, bir ateş atılıyor. Bir saat sonra gidip bakıyorsunuz ki koca koca hektar alanlar yanmış, kül olmuş kardeşler. Küçük bir sigari izmarit. Bir saat sonra o ormanı bir televizyon seyrediyorsunuz. Koca koca hektar alanlar gitti. En başına dönüyorsunuz, küçücük bir izmarit. Kardeşler, koca koca büyük büyük dediğimiz günahlar küçücük bir günahla başlamıyor Bakın Allah Resulü göz zinasını nasıl tarif ediyor. Gözün zinası bakmaktır, diyor. Elin zinası tutmaktır, diyor. Ayağın zinası yürümektir, diyor. Nefsin zinası onu istemektir. Diyor. Fecir onu ya tamamlar ya da yalanlar, diyor. Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam. Ve, ve devamında İbn Abbas diyor ki, Hiçbir büyük günah tövbesi tevbesi yapıldıkça büyük günah değildir. Bizi en büyük tehlikeye atan konu nedir kardeşler? Olayı küçümsememiz, olayı basite almamız ve nasır tövbesini klasik bir şekilde adet yerini bulsun diye yapmamız. İstanbul'da. Bizim en büyük sıkıntımız nedir kardeşler? Tövbenin şartı 3. Kul hakkı da varsa kardeşler 4. Bir pişmanlık duyması. 2. dille istiğfar getirmesi. 3. bir daha yapmamaya azim kasem etmesi. Peki biz küçük gördüğümüz günahlarımızda kardeşler aynı bu duygu bu düşüncede bir daha ben bu günahı işlemeyeceğim duygusuyla yapıyor muyuz? Eğer yapıyorsak aynı günahları durmadan bir daha işliyor muyuz? Eğer işliyorsak Aynı istiğfarı tekrar yaparken aynı ihtiyakla yapabiliyor muyuz? Aynı ihtiyakla nasruk tövbesi yapanları Allah kimlere nasip ediyor sorulduğunda ilim el veriyor. Gerçekten bir daha yapmama niyetiyle tövbe edenler Allah nasruk tövbesi nasip ediyor. Değilse kalpte hiçbir kıpırtı olmuyor. Hiçbir gayret olmuyor. Göz zineye saklandıktan sonra kalpte dönüklük başlatmazsa namazlardaki lezzetler ve iştiyak gittikten sonra nasruk tövbesi kişi yapmadıkça tekrar eski hale dönmesi mümkün değil kalp düzelmiyor. Çünkü ondaki o hal artık klasik bir hal almıştır. O istifar artık normal bir hal aldığından dolayı Allah'a tekrar ona kalbinde eskiye dönük bir hal vermiyor kardeşler. O yüzden El Halimi diyor ki Allah'ın tevap ismi şöyledir. Günahlarına pişman olup kendisine taate dönen kuluna merhametle ve ile muamele eder. Taate tekrar dönen. Günahtan önce kalbi nifaktan önceki halindeki huşusuna tekrar dönebilen. İşte Rabbim bizden kardeşler böyle bir tövbe istiyor de bizler çok büyük günah işlediğimiz zaman bu hale yakalamanın derine düşüyoruz ya, Ama küçük küçük göz günah, göz dinası olan günahlara bu şekilde yaklaşmıyoruz. O yüzden şeytan bizi buradan avlıyor. Ve küçük küçük göre göre göre göre kalplerimize öyle bir hale geliyor ki artık o küçük gördüğümüz günahlar kalpleri istila ediyor. Artık hiçbir ibadetten de zevk alamaz hale geliyoruz. O halde tövbe günah ve isyandan sonra kulun Allah'a dönmesidir. Taate yönelmesidir. Kimileri tevap ismini şöyle açıklar. Tövab kullarına karşı tövbe yollarını ve nedenlerini kulaştırandır. Allah kullarının tövbe etmelerini kulaştırmak ve onları temizlemek ve onları arındırmak ister. Ve onlara çeşitli musibetler verir. Ki ayet-i kerimede de Allah-u Ceylan buyurduğu gibi biz insanlara yılda bir ve iki kez toplu musibet veririz. Onları kâh hayırla kâh-şerle döneriz. Belki Rablarına dönerler diye. Pazardesinde de bu Erfan'ın dediği gibi gerçekten murakabı halinde olan kullar bilirler. Haramdan sakınan kullar bilirler tam bir günah ortamına ya düşmüş ya düşmeyi kastetmiş ya kolu bir yere çarpar ya ayağı bir yere çarpar ya başına bir şey gelir ya gözüne bir çapa kaçar. O anlattığın hemen jeton düşer. Çünkü bu kul murakabı altında. Gelen musibetin nereden geldiğini, ikazın nereden geldiğini uyarın nereden geldiğini hemen okuşanlar. Ama zaman zaman deftere soruyoruz ya sana şeytan en son ne zaman geldi adam duruyor böyle bir bakıyor düşünüyor. Adam murakabı halinde değil, değil ki şeytanın en son ne zaman geldiğinin farkında olsun. Günahtan sakınmanın derinde değil ki öyle bir derdi olmadığı için gelen uyarıyı bile fark edemez. İşte uyarıdan sonra Allah adına musibeti keser kardeşler. Günaha kişi saplana saplana saplana saplana artık o günah ona normal gele gele Allah Azzele o kuldan musibeti keser. Ona artık dünyanın kapılarını açar. Yıllarca sıkıntı gördüklerinin sıkıntıları bir anda biter. Ekonomik sorunları biter. Genişlik refah bir hayat başlar. Müreffeh bir hayat başlar. Ve bu kul da bunu kendisi için hayır zanneder. Çünkü musibetler kesilmiştir. İşleri artık düzene girmiştir. Artık sıkıntısı yok. Yani ihtiyaçlarını elde etmek için artık dua etmeye, yalvarmaya bir gerek bile kalmamıştır. Çünkü her istediğini artık rahat alabilecek bir konumdadır. Ve kul da kendisine bela olan bu hali hayır görür. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisine sıkılmasın diye baştan peşin vermiştir nimetler ona. Yardırmıştır ve yağdırmıştır. Kul hayır görürken bakınız Rabbimiz ayetine buyuruyor. Onlar tam dünyanın zevkine dalarken, tam rahat içindeyken artık bize bela musibet gelmez. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Allah bizi sevmesin diye bize bu hali vermezdi derken diyor Onları kıskıvrak yakalayacağız diyor. Ve cehennemin dibine daldıracağız. Onlara tövbe bile nasip etmeyeceğiz diyor. O yüzden, çok rahat yaşıyorsak, günahların içindeyken, başımıza hiç musibet gelmiyorsa, Allah için herkes kendi nefsini yok alsın. Allah korusun, yoksa artık bizim üzerimizden uyarı sinyalları mı kalktı? Veya biz uyarıların artık farkında değil miyiz? Genelde en büyük sıkıntı nedir bilir misiniz kardeşler? Musibetlerin kesilmesi, dünyalık işlerin düzene girmesi, rahat bir hayatın başlaması. Ve ihtiyaçların artık kesilmesi. Her şeyimiz artık parayla halledebilecek mekanizmaya ulaşabilmemiz. İşte bunu şu hadise nitelendirirsek belki biraz daha anlam kazanır. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi buyurur ki dinarın kulu helak olsun. Ayağına diken basın çıkmaz. Neden? Bizim ilahımız kim kardeşler? Allah. Peki ilah nedir kardeşler? Hadis ehli ilaha yedi tane madde koşmuş. Yedi tane maddeyi şart koşmuş. Bu yedi madde gerçekleşmeden bir olan Allah'a ilah konumunda sıfatında o paylardan bir tanesini beş yörete ayırırsak tevhid üzerinden uluhuya tevhidi zedelenmiş oluyor arkadaşlar. Sevgide, korkuda, sığınmada, dayanmada, güvenmede, ummada ve tevekkülde. Bir insanın hacet ihtiyacı olmasa, sıkıntısı olmasa, her ihtiyacını paralel halde gücü ulaşmışsa, tevekkül yapmaya ne gerek kaldı kardeşler? Dua etmeye ne gerek kaldı? Ona sığınmaya ne gerek kaldı? Bak sığınma, dayanma, güvenme, umar, tevekkül, dua, bunların hepsi uluhiyet tevhidin içine geliyor arkadaşlar. Ekonomi durumu iyi olan bunu nasıl başarıyor? Vaktiyle yaşanmış bir hadise var. Bunu anlatayım. Ki yakından tanıdığım kişiler bunlar. Bir tanesinin bizim içimizdeki cemaatten birisi. idi. Desem daha sağlıklı olur. Ekonomi durumu çok iyi olan birisi. Ailesi hastaneye yatıyor. Doktora diyor ki istediği Neyse buraya dökelim, istersen Avrupa'ya götürer. Yeter ki bu hastayı kurtar. Doktor ne biliyor musunuz kardeşler? Allah'tan emir kesilmez. Allah'a dua ediniyor. Ama yine bizim bu cemiyet şartına bir tanesinin aynı öyle başına bir sıkıntı geliyor. Ameliyatlık bir durum var. Hastanesi yine bizim içimize gariban bir hastane yatıyor ailesi. Bunun aklına hay ediyor. Kimseye sığınacak bir güç gelmiyor. Ekonomiye ihtiyaç var ama o gidiyor mahsene giriyor, Mescide geliyor namaz kılıyor, Rabbine yöneliyor, ona el açıyor ve ameliyata yere kalmadan doktor bile hayrete giriyor. Hasta iyileşiyor. Zengin niye Allah'a dua etmedi kardeşler? Var kardeşler, dinarın kulu helak olsun derken ne anlamamız gerekiyor? Paranın kulu helak olsun derken Allah Resulü bakın kardeşler, kendisine ayaklarına dikenler sepildi halde beddua etmiyor. Kendisine emayi çeşit işkenceleri uygun halde beddua etmiyor ama sahih handa geliyor paranın kulu helak olsun diyor peki para ilah makamına nasıl çıkarılıyor kardeşler para her şeyi çözebilecek seviyeye geldi diyorsa para her şeyimizi çözecek konuma gelmişse bizim duamızı, tevekkülümüzü, sığınmamızı, dayanmamızı, güvenmemizi, ummamızı ve Allah'a olan sevgimizi almışsa kardeşler yani bunun lezzeti hiçbir yerde yok, bir insan gerçekten ihtiyaç halindedir sıkıntıya uğramıştır Rabbine yönelmiştir. Öyle bir hale ulaşmıştır ki allah Teala ona katında yüksek bir makam yazmıştır. Ve muhabbet meydana gelmiştir o sığınmadan dolayı. Peki kardeşler bu ihtiyaçtan dolayı el açılmazsa, Rabbe yalvarıp ondan yardım istenmezse, peki kardeşler bu muhabbet nasıl yakınlanacak? Bu duygu nasıl yakınlanacak kardeşler? O yüzden kardeşlerim cennetin çoğunu fakirler, cehennemin çoğunu zenginler dolduracak derken, hakikaten zenginlerin işi çok zor. Gerçekten çok zor. Niye? Çünkü zenginlik, dünya albenesiyle her şeyle çağırır insanı kendisine. Her şeyle. Garibanken, gariban ortamdadır. Ama ekonomi durumu iyi olmaya başlaman zengin çevresi vardır artık. Nefis o duruma gelmiştir. Artık nefis saygınlık ister. Saygınlık makamına çıkmıştır. Artık toplumda kendi ayarındaki insanlar bile bir günaha bile düşüren, ekonomi durumu çok iyi olduğu için, belki çıkar ve menfaatler durumundan dolayı ona nasihat bile edilmeyecek duruma gelmiştir. Kendi seviyesindeki insanlar da Aynı konulukları için hatasını gördükleri halde Ona nasihat etmeyecek duruma gelirler Zenginliğin belası kardeşler İnsanoğlu zengin olayım diye çırpınırken O zenginliğin bataklığında Kendisini dininden imandan Uluye tevhidinin birçok en az Beşe yakın cüzünden ayıracağını okur Nereden, Nereden düşünür Ben birçok Ekonomik durumu iyi olmadan önceki Kardeşlerimin ihlasını takvasını hatırlıyorum Ve bizzat kendi ağızlarından Canlı canlı da duymuşum Abi vallahi ne o ihlas var, ne o takva var, ne o işi var abi. Hepsi gitti dediklerine şahit. Bizzat garibanken takvayı yaşayan, ihlası yaşayan, sadece zikir ortamına yönelen ama ekonomi durumu, hali vakti yerine girdikten sonra kendisini bırakıp da millete eleştiren insanların sayısı almış başını gitmiş. Bu insanlar daha önceden Allah'ın dini daha iyi yüceler yaşamak için refah, mürefe bir hayat arzular ve dua ederken belli bir zaman sonra o maddenin kendini yaratıcılarından alıp koyduğunun veya koyacağını nereden bileceklerdi ki onlar? Ve inanın kardeşler, zenginin en büyük bir tanesi de rahatlık. Töre etmeme duygusu. acziyetini hissetmeme duygusu. Fakirliğini hissetmeme duygusu. Bütün güçlerin kendi elinde olduğunu hissetme duygusu. Allah korkusunun kalpten alınma duygusu kardeşler. Genelde bu fakirlerde daha yaygındır. Ama zenginlerde bu minimum devrededir. Burada müallif Allah kendisine rahmet merhamet mağfire etsin Töbe üzerinde dururken bütün meselelerin ön prangasıdır. Çünkü Şem suresi 8 ve 9. ayetten ne diyor? Fitneler kalplere tıpkı sırın çubukları gibi dal dal arz olunur. Karışlar, fitne kalplere dal dal arz olunursa ve o kalpte de siyah lekeler çuvala çuvala çuvala çuvala peygamber esasının en aynı böyle gösteriyor ve tam kapanırsa kardeşler o kalbin sahibi hangi amelde muvaffakiyet gösterecek? Neden tevablersi dersi bu akşam? Küçük küçük günahlar, küçük küçük günahlar, küçük, küçük günahlar kalbi kapkara ederse ve kalbi kaplarsa kardeşler. Bakın arkasında ne diyor? Bu Şem suresi 8-9. ayeti tefsir edeken peygamberimiz. say Müslüm libas ve iman babında geliyor. Diyor ki peygamber sallallahu sellem, artık kalp simsiyah olmuştur. Artık o kalp hiçbir hayır ameli kabul etmez. Hiçbir salih ameli istemez. Artık ona günaha teşvik edenler oldu mu onun can ciğer en yakınıdır. En güzel dostu onlardır. Salih amel'e tavsiye edenler ise onun baş düşmanıdır. Çünkü kalp simsiye olmuştur. Artık hiçbir bir salih amel kabul etmez. En nefret ettiği insanlar onu salih amel'e, hayra doğru yola çağıran insanlardır. Sen o insanı huşuyla namaz kılmayı mı tavsiye edeceksin? O küfre düşünmek için namaz kılar. Bırakın huşuyla namaz kılmayı. Onun nefsi öyle bir hale gelmiştir ki, Allah'ın birinden bir amel yapsın, Allah'ın gözettiği söylense o kulaktan içeri geçmez. Rabbinin vereceği mükafat söylense o kulaktan içeri geçmez. Buradan aşağı inmez. Ve kalp o lezzetin tadını almadığı için sadaka olabilir, hayır hasenat olabilir, yapılan ameller olabilir. O ameli muhakkak kullara duyutturarak zevk almanın, has almanın tadına girer kardeşler. Çok ince noktalar Rabbim yakalamamızı nasip et. Bir kul yapmış olduğu amelinde has almıyorsa, tat almıyorsa, şevk almıyorsa, lezzet almıyorsa kardeşler muhakkak o ameli bir yere satacak. Bu amelin talibisi, Rabbi değilse okulun Rabbine satmamışsa bu ameli o ameli muhakkak bir yerlere satacak. Ve muhakkak bir yerlerde o ameli sattığına canlı şahit olacaksın. Bakacaksın ki o amelini anlatıyor, burada bunu yapmıştım, şurada şunu yapmıştım. Karış, bana niye anlatıyorsun sen? Veya ona şuna buna niye anlatıyorsun? Senin mükafatını Allah vermeyecek mi? Veya Allah'ın vereceği mükafat sana yetmiyor mu? Ama kalp karardığı için, günahlardan dolayı karışar. konumuz tövbe. Kalp karardığı için, Rab'be karşı örtü atıldığı için, Terdelendiği için Rabbin vereceği mükafat onun kalbine hiç ifade etmiyor. Rabbinin ondan hoşnut olması onun için hiç ifade etmiyor. Rabbinin kendisini gözettiğinin söylenmesi o kalp sahibi için hiç ifade etmiyor. Çünkü o ruh artık kararmış, kalp kararmış, nefis ön plana çıkmış. O ameli önce küfre düşmek için yapmıştır. Nefis onu orada öyle bırakmamıştır. O ameli iptal etmek için bu defa o ameli ne yapmaya kalkmıştır? İblis'in kardeşler çocuklarından bir tanesi de, ikhlaslı bir amel yapar. 700 derece ecir alır. O iblisin evlatlarından bir tanesi, çocukların bir tanesi de, avanlarından. Hukkunun önüne gider, ha bir amelini anlat diye beslenir. Ha anlat, daha anlat. Sağdan girer, soldan girer, önden girer, arkadan girer. En son muvaffak olamaz. En son şeytan gelir. Ha, ne, ne der? Ya ibret olsun diye anlat. Yani ibret olsun. Teşvik olsun. 699'u gider bir tane kalır. Ameliyi bitirir. Bu ikhlas sahibi olduğunu zanneder. Hani ağzındaki zikretin vasıfta değil. 700 derece ecir almış. Peki ihlas sahibini olduğunu zannedene böyle uğraşıyorsa, peki küfre düşmek için ibadet yapan insanın hali nasıldır arkadaşlar? O yüzden Rabbim şu nasıl tövbesini güzel anlamamızı nasip etsin. Bütün meselelerin önünde şu nasıl tövbesi yatıyor. O yüzden ayet-i kerimede Rabbimiz buyurduğu gibi hep birlikte ey müminler diyor, topluca Allah'a tövbe edin. Ve bir daha dönmemek üzere Rabbinize dönün diyor. Umulur ki işte o zaman felaha erersiniz. Felah kalbin huzuru kardeşler, kalbin rahatlaması, kalbin hayat bulması, kalbin can bulması, kalbin necat bulması. Artık tekrar eski hale dönmek. Hani Arap suresinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Şeytanlara bir vesat attığı zaman diyor, murakabı halinde olan kullar diyor hemen diyor. Kapıyı Allah için kapatalım. Klima açık. Murakabı halinde olan kullar. Şeytandan kendilerine bir vesile geldiği zaman kardeşler hemen vesileyi fa fark ederler. Neden? Çünkü o günah işleme gibi bir düşüncesinde değil. Öyle bir gayesi yok, öyle bir amacı yok. O zikir halinde, ibadet halinde ölüm rabıtasını yapmıştır. Günlük amellerini günde üç defa başında ortasında sonunda niyetine girmiştir. Günah işlememek için evden kapıya o niyetinden çıkmıştır. Şeytana bir vesile gelmiştir. O gelen vesilesi hemen diyor Allah Azze Celle ayet-i kerimede Araf Suresinde onlar hemen fark ederler. Ve hemen Allah'a sığınırlar diyor. Ve eski hallerine tekrar dönerler diyor. Bir önceki hallerine. Bir önceki halleri neydi? Murakabe hali. Peki kardeşler, murakabe halinde olmayan neyin töbesini yapıyor? İmanın tadını tatmayan niye tövbe ediyor? Hangi eski haline dönüyor? Buradaki kasten huşulu olan haline döner diyor. Huşulu haline yani tekrar Rabbine döner, kalbi ona tekrar bağlanır. O sıkınmadan, ummadan, tevekkülden ve ibadetlerdeki ki hazdan, tatdan ve lezatdan şef duyar. İşte bu haline tekrar döner diyor. Ve aradaki o besleseyi şeytanatı besleseydi hemen fark eder. Kim tövbe etmezse de işte onlar zalim olanları ta İman kendisinden önce işlenen günahları silip yok ettiği gibi Tövbe de karışır. kendisinden önce işlenmiş olan günahların tümünü siler Rabbim böyle tövbe etmeye razı etsin Ancak iman eden, tövbe eden, salih amellerde bulunan ve bunlar başka diyor İşte onların günahlarını Allah diyor salih amele çevirir Kardeşler Allah Resulü Sellem buyurdu ki Ümmetimin günahları affedilmiştir Ancak günahlarını açıktan işleyenler müstesna Ümmetimin günahları affedilmiştir Ancak günahlarını açıktan işleyenler müstesna kim diyor cahiliye hayatında diyor. Günah işlerse diyor, İslam'a girdikten sonra diyor, o günahını terk ettikten sonra, bir zaman sonra tekrar diyor günah işlemeye başlarsa kardeşler, ve o günahını da terk etmeden Rabbine kavuşursa, Allah diyor hem geçmişteki cahildeki günahlarından hesaba çeker, hem de kendisine nur, birhan, hidayet geldikten sonra, doğru yol anlaştıktan sonra, hala o günaha tekrar bulaşmışsa, o amelinden dolayı da Allah onu hesaba çeker. Yoksa ümmetin karışer, günahları affedilmiş, ama açıktan işlenen müstesna. Peki kardeşler, şu toplumumuzdaki insanlar, günah içerisinde uğraşan insanlar, dünyaya dalan insanlar, dünyayı gaye ve menhec edilen insanlar, dünyanın peşinden koşarken, vaktiyle bir devre imanı tadını alan, namazdan zevk alan, zikirden zevk alan, Rabbi olan, mürakabeden zevk alan ve Allah'a olan muhabbeti bütün sevgilerin üstüne çıkan bu mümin kulun hali nasıl bir haldir ki? Ayet-i Kerime'de de Rabbimizden buyurduğu gibi, Allah'ın zikri karşısındadır kalplerinizi yumuşama zamanı gelmedi mi hala? İbn Mesud diyor ki biz dört sene sonra bizim hakkımızda Allah-u Teala ikaz verici bir ayet indirdik. Yani insanoğlu gerçekten Rabbine karşı yol almaya başladıktan sonra bir müddet sonra tekrar geçmişteki günahlara hafif bir özenç duymaya başlarsa ve şeytan da o günahları basit göstermeye sohbetin başına atlayın. Yani ne var ki bu günahta? diye basit görmeye başlarsa kardeşler işte bu defa o küçük günahlar, küçük günahlar yavaş yavaş o kişiyi öyle bir hale getirir. İstila eder. Artık o kişinin kalbi uluhiyet tevhidini biraz dedilecek hale gelir kardeşler. Sevgi. Allah sevgisi o kişinin kalbinde zayıf var. İşte kişilerin husus zikir ve dualarını düzenli yapamamalarının defalarca ısrar edilmesine rağmen yapılmamasının en büyük etken sebebi Allah sevgisinin kalpte unutulduğundan dolayıdır kardeşler. Yalnız sadece şu cümleyi Rabbin tefekkür etmemizin nasip etsin. Allah sevgisi kalpte unutulduğu için yani o ilk en baştaki Allah sevgisi tekrar hatırlansa utak, insan bu da bu tadı aramak için her şeyini feda eder. Her şeyini o yola satar. O tadı hatırlarsa. Ama o, o tat öyle bir unutulmuştur ki o kişinin de günahlardan öyle bir hale gelmiştir ki dedi ki artık küfre düşmemek, kafir olmak için namazı artık kılıyordur. Sünnet namazlar askıdadır. Zikirler, tesbihatlar. Yani husum üstündeki zikirlerden bahsediyorsun. Namazın zikirleri bile askıya alınmıştır. Namaz aralındaki felaknaz iklas sureleri bile askıya alınmıştır. Artık öyle bir hale gelmiştir ki okulun kalbi günahlardan, kardeşler. Artık Allah Azze ve Celle kişiden haya perdesini de kaldırdığı zaman ki bütün peygamberler kanlarını o nasihat etmişler. Allah'tan utarmıyorsan istediğin günah işle. İmanın en yüksek şubesi la ilahe illallah. En aç şubesi Oldan. geçen taşı kaldırmak. El haya el Haya da imanlandır kardeşler. İçimizde bir kardeşimiz Benim şu şu masiyetlerim var ha Görürsen şaşırma Kusura bakma şaşırırım bozumu da yaparım Ne demek şaşırma Yani biz artık sotada öyle günahlar işliyoruz ki Öyle mevcut günahlarımız oluyor ki Artık yani bizim kardeşlerimize görürse Birimize şaşırmayalım yani bana nasihat etme diyecek Birimizden pazarlıklara girecek duruma bile gelmişiz Yani benim gözüm bir karıya takıldıysa Baktıysam yani şaşırma ya ha Beni şahit mi tutuyorsun kardeş? Ya, buz etmemem mi istiyorsun peki ben sana buz etmesem ne olacak kardeş ne olacak ben de aynı günah düşeceğim kardeşler en büyük bela nedir biliyor musunuz iki tane kardeş vardı uzun zaman önce bunlar biri sohbete gelmiyor diğeri de tetikliyor getirmiyor biri bayna günah batakına saplana saplana saplana saplana en sevdiği kanki olan arkadaşını da böyle tam sohbet saati hali getiriyor Heykeller turlattırmaya. Canımız sıkılıyor. Kardeşler can sıkıntısı heykele gezerik atlatılmaz. Husun üstündeki zikir ve duaları yaparak tövbe ve nasuh tövbesi yaparak iki rekat tövbe namazı kılarak atlatılır. Heykeller turlatarak kalp rahatlamaz. Ulu caminin hususun önünde serinleyerek kalp rahatlamaz kardeşler. Daha da azar kudur. O kardeşi götürüyor. Şimdi soruyorsun bu insana. Siz ne yapıyorsunuz? İşte biz cemaatiz. Peki biriniz günah şerine diğer ona nasihat ediyor mu? Hayır. Bu nasıl bir cemaat ya? Birinin sohbete gelmiyor da diğerinin onu şekil getiriyor mu? Hayır. Birinin yani husus müslümi hatırlatıyor mu? Hayır. Birinin diğerinin salih amel'e teşvik ediyor mu? Be o biri Kur'an dersine ilse diğerini? Hayır. Bu nasıl bir cemaat ya? Bu nasıl kardeşlik ya? Peki o davet etmeyenin belası ne biliyor musunuz kardeşler? Bir zamansın o da aynı hale girecek. arkadaşlar herkes imanını tanımak istiyorsa en samimi olduk kanki dediğimiz arkadaşına bir baksın, kendini tanır. Kardeşler at arabayı nasıl çekerse arkadaş, arkadaş arkadaşa öyle çeker. Arkadaş insanın dinidir kardeşler. Ve dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. O yüzden kardeşlerimiz önce tenada günah işliyorlar. Masiyetlere dalıyorlar. Televizyon olabilir. Göz günahsı olabilir. Kötü gazetelere bakmak olabilir. Vesaire vesaire. Gıybet yedikudu, kuyuculuk olabilir. Buna da günah değil mi? Kalbi karartan şey değil mi? Perde altına şey değil mi? Bir kardeş diğerini buğz etmediği zaman, ona nasihat etmediği zaman, Karışar bu sünnetullah'tır. Kısa bir zaman sonra Allah Azze Celle onun kalbini onun kalbine çakıştırıyor. Artık onun günahını önce günah olarak görmeme başlıyor. Artık normal hal alıyor. Peki bunu alalım masayı yatıralım. alım üstündeki hasi getirin buraya tartalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki mümin için diyor bir münker gördüğü zaman diyor imanın en yüksek kulpu diyor bir münker görünüyor onun men etmesidir. E <gülüyor> de. Eğer buna gücü yetmiyorsa dille ona nasihat etmesidir. Buna da gücü yetmiyorsa kalben buğz etmesidir. Peki o günaha karşı kalbinde buğuz yoksa nedir? İman yok kardeşler iman. Hardal tanesi kadar bir iman yok. İşte burada günah yak çapışması başlıyor. O küçük gördüğümüz günahı günah görmediğimiz için kalp çakıştığından dolayı artık o günahlar artık toplu halde işlerine başlıyor. Rabbimiz bizlere toplu halde günah işleyin arkadaşlar kardeşler. Rabbimiz bizlere toplu halde Allah'a tövbe edin buyuruyor. Kim tövbeler ve salih amellerde bulunursa işte onlar gerçekten Allah'ın kurtuluşa erdirdiği kullarıdır. İman ve tövbe her ikisi de kalple ilgili amellerdir kardeşler. İman kul Allah'a tam teslim olmadıkça, onun emir ve yasaklarına tam uymadıkça tamamlanmadığı gibi tövbe de günahları terk etmedikçe tamamlanmaz. Nasıl töbesi de gerçekleşmiş olmaz. Tövbe imanın bir parçasıdır. Tövbe imanı nedir? Kardeşler, tövbe imanın bir parçası. İmanımız ne kadar yaptığımız tövbeyle bağlantı kurarak tanıyalım. Tövbe imanın bir parçasıdır. Eğer onlar tövbe edip namazı kılar ve zekat verirlerse, işte o zaman dinde kardeşlerini zorular. Çünkü tövbe imanın bir parçasıdır. Eğer tövbe eden müminin hükmü ise yaptığı günahları içi ve dışıyla açık ve gizli amellerle telafi etmesidir. Gizli ameller pişmanlık ve korkusuyla bir daha günaha dönmemeye karar vermesidir. Çünkü o günahan onu hangi amelerden alıp koydun o mümin farkına varmıştır. Bu tür ameler emir ve yasaklar olarak ifade edilen amelerdir. Bunların bir kısmı söz veya fiil ile telafi edilirken, diğer bir kısmı karışar. Terk edilmezce telafi edemez. Ancak bilmedir ki bilgisizce kasten veya şehvet işlenen hiçbir günaha tam bir kararla dönmemek ve töbenin temel esasını oluşturmaz. Tam karar vermedikçe töbe gerçekleşmiş olmaz karışar. Bizim ayetlerimize iman edenler. Sana geldiklerinde onlara de ki Selam olsun sizlere Rabbiniz merhameti kendi üzerine yazdı İçinizden kim? Bir cehalet sonucu Kardeşler Bir günah işlerse <gülüyor> Sonra da Pişmanlık duyup da tövbe ederse Ve kendini ıslah ederse Kuşku yok ki o bağışlayandır esirgelendir En'am suresi 54 Allah kimleri bağışlıyormuş? Kim bir cehalet sonucu günah işlerse Arkasından korkarsa pişmanlık duyarsa, nedamet duyarsa Allah'ın azametini hatırlarsa bir daha yapmamaya kast ederek istiğfar getirirse umurur ki Allah bunları bağışlar diyor. Biz bu şartları gerçekleştirmeden estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah çekerek günahlarımızın bağışlanacağını zannetmeyelim kardeşler. Bu sadece ve sadece şeytanın aldatmacası ve oyunudur. Eğer bunun içinde dedi dedik ya? Üç tane şart var tövbenin kabul için. Kul hakkı da girerse dört. Bir mümin, bir mümin arkasından fakir görecek şekilde, küçümsecek şekilde, olduğu ortamda duyduğu zaman gücüne güceneceği şekilde konuşursa, işte bu da kul hakkıdır kardeşler. Peki böyle bir gün ha girdik, gidip o şahsa dersek, arkadaş senin hakkında böyle konuştuk, eğer o da öfkesi kabaracaksa, hadi seninle bu şekilde soru soruluyor. Yani böyle bir kul hakkımız varsa ne yapalım? Gidip o adama dersek, arkadaş biz senin hakkında böyle konuştuk, o adamın öfkesi daha da artacak. Peki ne yapmamız gerekiyor kardeşler? O kişinin gıyabında istiğfar getirmemiz. Ve bir daha da gıybet etmemeye nasıl tövbesi yapmamız ve o kişinin adına da istiğfar getirmemiz gerekmektedir kardeşler. Sonra gerçekten Rabbin cehalet sonucu kötülük işleyen, sonra bunun ardından tövbe eden ve ıslah olanlarla beraber şüphe yok ki senin Rabbin bundan sonra bağışlayandır, esir yiyendir. Nahu suresi 119. Bakın dikkat edin az önceki ayette şu andaki ayet yine aynı eşdeğerde geldi. Cehalet sonucu günah işleyen ondan sonra tekrar düşen ondan sonra pişmanlık duyup Rabbinden korkup ona istiğfar getirenin Allah umulur ki bağışlar Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapan sonra hemen ardından tövbe eden hemen ardından tövbe eden tövbeyi geciktirmeyen saatlerce göz zinası yapan değil kardeşler bir kere gözün zineye mi takıldı hemen istiğfar getireceksin ikinci takıldı üçüncü takıldı üçüncüye getireceksin onuncu takıldı onuncuya getireceksin kardeşler tövbeyi geciktirmeyeceğim. Nisa suresi 17 Kim bir cehale sonucu bir günah düşerse hemen arkasından tövbe ederse sonra hemen ardından yine Rabbine yönelirse işte Allah böylelerin tövbelerini kabul eder kardeşler. Nisa suresi 17. Bütün bu ayetlerde Yüce Allah'ın bilgisizlik nedeniyle, cehanet nedeniyle çünkü ayet-i kerime Rabbimizden buyurduğu gibi müminler de günahlarında bile bile ısrar etmezler. Bile bile. Ama aynı ortamın içinde durmadan günah içinde durmadan istiğfar getireceksin. Sahabenin bir tanesi, Ya Resulallah benim çarşı panayır yollarında işim düşüyor. Allah Resulü çarşı pazarları men ediyor kardeşler. Zine ortamları, günah ortamlarını men ediyor. Ama Ey Allah Resulü benim işim bu ortamda diyor. O zaman yolun hakkını nedir diyor. Ey Allah Resulü yolun hakkı nedir? Sana selam verenlerin selamını alman ve istihbar getirmek. Rabbini zikretme. Yarış edeceğiz günahla. Nasıl yarış edeceğiz? Bir günahın bir önünde gideceğiz. Bir günahın bir önünde gideceğiz. Yani karışar. İblis bizi günaha... Vesseseye davet ederken pes etmiyor. Biz neden Allah'a istifar getirirken pes edelim ki? Pes etmeyeceğiz kardeşler. Rabbu fi'l-lübbatu alayya inne kenter tevabur rahim. Allahum aç animin tevabine, vaj animin muttaahirin. Umutur ki inşaAllah biz bu tövbe dualarını ustalılı bir şekilde, azimli bir şekilde, kârlı bir şekilde yaparsak, bulunduğumuz ortam günah ortamlı ise bile Allah Azze ve Celle samiyetimizden dolayı bizim ne yapacak, çekip alacaktır. Manası nedir bu tövbenin? Allah'ım beni çok çok tövbe eden günah ve pisliklerden temizlenenlerden eyle. Allah'ın beni arınanlardan eyle, sakınanlardan eyle. Ve beni ortamlardan ya Rabbi koru ve kurtar. Çünkü Allah kardeşler bir kulunu sevdiği zaman onun gözünü korur. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz ki Allah bizi sevsin? Şimdi sever de koruyacağını söylüyor. Hads-i biliyorsunuz. Farz ameller kadar Allah katma hiçbir sevimli amel yoktur. Faddan sonra nafileler yeri kardeşler. Kulum diyor nafileleri yapmaya başladıktan sonra ben o kulumu severim. Nerede seviyormuş Mehmet? Nafili, ibadet. Nafili ibadetler kardeşler. Bak nafileler yapılmaya düzenli bir şekilde başladığında seviyor Ve sevdiğim zaman diyor, sevmenin adameti nedir? Sevdiğim zaman, o kulumun gören gözü olur. Ne demek bu? O kulumu artık haram ortamından kurtarır. Korurur. İşten kulağı olur. O kulak artık kıybetli doku, koruculuk yapmaz. Gıybet dedekodu yapan insanların ortamından çekip alırım. Arınmak istemeyen insanların ortamından okulumu çekip alırım. Arınmak isteyenlerin ortamına koyarım. Kardeşler zikrin öyle bir bereketi var ki, istiğfarın öyle bir bereketi var ki, öyle bir hal var ki bu zikir ve istiğfardan, zikredenleri birleştirir, zikretmeyenleri ayırır kardeşler. Bu hem denenmeyle hem tecrübeyle sabittir. Zikrullah öyle bir haldır ki, istiğfar öyle bir haldır ki, sakınmak öyle bir haldır ki, Sakınanları bir araya toplar, sakınanları saklananlarla beraber ayırır, onları kenara atar. O kulunu korumak istediği için. Nasıl korumak istediği için hani kısayı bilirsiniz. Hazreti Musa ile beraber. Allahu billahi mele Hazreti Musa ile beraber yolculuk yapan ismi neydi? Hazreti Ali selam. Çocuğa ne yaptı? Tokat vurdu. Niye vurdu? O çocuk yaşasaydı anne babasına gelecek, onların küfre düşmesine günaha girmesine sebep olacaktı. Anne babayı Allah ne yaptı burada kardeşler? Hemen hadis kursuya dönerim tekrar. Sevdi. Sevmen alameti neydi? O kulunu korurum. Nasıl korudu okulunu? Evladı dahi olsa günaha düşmesine engel olmak için o evladının canını aldı. Bak bu Allah kulunu ne kadar sevmiş ki? Belki o anne baba bile ağladı. Göz yaşı döktü. Anlamadı. Ama Rabbi onun göz yaşına bile bakmadı. Acımasına bile, merhametine bile bakmadı. Yavrusunun üzüntüsüne bile bakmadı. Ateşten Korumak için ne yaptı okulunu? Cehir Parisi de olsa tuttu aldım. Kısa hatırladınız? Hz. Musa sabre dememişti, dayanamamıştı. Sen nasıl masum bir çocuğun canını aldın demişti? Ve en sonunda hızlılaştırmadı demişti. Anne babası Müslüman muvahit kişilerdi. O çocuk ise asilerden olacaktı ve anne babasını dininden etmeye sebep olacaktı. Öyle bir tehlikeli azgın birisi olacaktı. Çünkü Allah Azze ve Celle ilmiyle bunu biliyordu. İşte o anne babayı korumak için. Allah'ın emrini hızlılar ne yaptı? Topkata vurdu çocuğu öldürdü. Allah sevdiği kullarını nasıl koruyormuş görüyor musunuz kardeşler? O kulum diyor benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Çünkü Allah diyor ki ben o kulumu seviyorum. Ve o kuluma diyor düşmanlık besleyeni diyor hasmı benim diyor cenab Allah Azze ve yaratmayı takdir ettiği ve tereddüt ettiği bir tek şey vardır. Mümin kulunun ruhunu kabz etmek. Yaratıcı olduğu halde, mal sahibi olduğu halde, ayet-i kerimede de Rabbimizin buyurduğu gibi, Allah yaptığından sorulmaz. kesin hesap sorarlarına bir merci olmadığı halde, yüceler yücesi olduğu halde, yani Allah Azze Celle o sevdiği mümin kulunun ruhunu kabz etmeye ne yapıyor? Tereddüt ediyor kardeşler. Sevgiye bak kardeş, sevgiye bak. Allah Azze Celle'nin kulu olan iltifatına bak. O kulu ölüm şiddetinden dolayı, korkuyor, ölmek istemiyor, ve bunu da en iyi bilen yaratıcısı Rabbi. Ve Allah'ın da yapmayı takdir edip tek tereddütü bir tek şey var. O mümin kulun ruhunu kabz etmek. İşte Rabbi ile kul arasındaki muhabbete bak arkadaşlar Şimdi biz burada içtenlikle diyebilir miyiz? Biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ı seviyoruz. Peki Allah bizi seviyor mu? Yatıralım asaya. Şu şartlara böyle bir dizelim. Hangimiz bu vasıflara yaklaşabiliyoruz? Hangi bu uzaklaşıyoruz? Hani Ali İbrahim Suresinde de buyurduğu gibi Bismillah Kul in kuntum tuhibun Allah fettebiunu. Ya hubbukumullah ve yafir lekum zunubakum vallahu gafurun rahim. Âl-i İmran suresi 32. ayeti biliyorsunuz. Ey resulüm de Allah'ı sevdiğini ida edenlere gerçekten bu sevginize sadıksanız fettebiunu. Hazm'e tabi olun. Hazm'in getirdiklerine tabi olun. Yaşayın. Karışlar nasuh tövbesi yapın. Allah'ın nebisi gönderdiği Rabbimizin onunla bize gönderdiği ayetlerin bak 4 tane ayet okudum. Dördünde de nasuk tövbesi geçiyor kardeşler. İşte o zaman Allah sizleri sevsin ve günahlarınızı da bağışlasın. Şunu da bil ki her günahtan tövbe edilir. Tövbe eden günahkar kul sanki hiç günah işlememiş gibidir. Ancak şeytana aldanan, onun gibi inkara sapan, bilerek yalan söyleyen ve bunu terk etmek istemeyen kişiler müstesna. Fakat bunlardan tövbe edenlerin tövbeleri kabul olunur. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman hani şu günahları akşam aldan işleyim de fırsat bulunca bir tövbe ederim. Ya o andan önce ölüm meleği gelirse? Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değil. Şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul değil. Günahları işledi, ölüm anında tövbe etmeye kalktı, o anda kafile ile bunların tövbesi karışer. Kabul değil. İşte onlara elem verici azap vardır. Nisa suresi karışer 18. Rabbim bizlere bu hale düşenlerden eylemesin. Onlar bizim dayanılmaz azabımızı gördükleri zaman dediler ki bir olan Allah'a iman ettik ve şirk koşmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik. Ama bizim dayanılmaz azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine hiçbir yarar da sağlamadı. Kısaca bireysel olarak her insanın can çekişme anı gelmeden yapacağı tövbe makbul ve kabuldür şartlarla beraber. Genel olarak herkes için tövbe, Hz. Peygamber'in haber verdiği, Kur'an işaret ettiği alametler ortaya çıkmadıkça kabul olunur kardeşler. O yüzden Rabbim son nefesten önce nasuh tövbesi yapmamızı nasip etsin. Ben tövbe sohbetini yaparken bu kısayı anlatmadan geçemiyorum. Vaktiye bizim içimizde birisi başından geçen bir arkadaş anlatıyor. Kendisinden önce birisi ameliyata giriyor. Ameliyat kısa bir ameliyat. Fıtık ameliyat. Ama narkosu veren hemşire deneyimli tecrübeli değil. İşte ameliyat yani bir 40 dakika sürecek, 30 dakika sürecek, 15-20 dakikada hasta uyanıyor. Hemşire doktora soruyor, doktor da acemi, tam profesyonel değil. Kızım ikinci narkozu ver diyor, hasta ikinci narkozu veriyor. Hasta narkostan ölüyor. Bu içimizdeki arkadaşla, kardeşimizle ameliyate girecek. Buna da bu kısa anlatılıyor bu vatandaşın da ödü kopuyor. Yani sanki gireceği ameliyat küçük bir ameliyat ama ya bana da ben uyku halinde bu uyanırsam bana da ikinci narkozu bilmeden verirlerse ben öbür tarafa gidebilirim diye kardeşler. İki saat, üç saat var ameliyata girmesine bu kardeşimizin. Hastanede hiçbir yere aramıyor. Hiç kimseyle bağlantı geçmiyor. İniyor mescide. Hayatı boyunca yapmadığı ibadetin tadını 3 üç saatte orada alıyor kardeşler. Sonra aklına üç gün orucu geliyor. Üç gün orucun vardı. Hemen telefon açıdan sevdiklerine şu üç gün borcun var bunu tut. Şimdi insan durup tefekkür ediyor. Bu şahs öleceğini ciddi bir şekilde düşündüğü için orucu vardı ama uzun zaman atmıştı. Günahları vardı uzun zaman atmıştı. Ama o üç saat içinde bu karışmış karışlar gözyaşıyla hışkıra hışkıra bütün günahlarını bile göz önüne getiriyor. Hatta hatta o noktada hiç düşünmedi şu ameli bile aklına geliyor. Ya kızdığım namazlar kabul değilse? Ya amellerinde riya varsa? Sonra bu defa bu düşünceye başlıyor. Şu anda da ben niye böyle düşünmedim? Ona da bunun sonucunda şu aklına geliyor kardeşler, Ölümü mü uzak gördüğüm için. Uzun bir zaman önce birinin başına bir kısa daha geç. Bu şahıs hastaneye gidiyor kardeşler. Rahatsızlığı var, doktor tahlil yapıyor. Tahlil sonucunda binde bir hastalığı yakalanan bir hastalığa yakalanmış. Tedavisi yok, üç ay içinde ölecek. Subhanallah. Bu tahlili alıyor, kime gösteriyor sahip? Tahlil, aynı tahlil. Bir giriyor, bu adam zengin. Hali vakti yerinde, dindar değil. Serveti var. Servetini hayır kurumlarına harcıyor. Bütün hayır hasenat yerlerine her türlü hayırlar yapıyor. Cam hocasına gidiyor, dini bilgilerini öğreniyor. Birinci ayda salih insanlar gibi ibadet yapmaya başlıyor. ikinci ayda arifler gibi ibadet yapmaya başlıyor. Üçüncü ayda veli kullar gibi ibadet yapmaya başlıyor. Gece namazları, yüzü nurlanıyor, dilinden hikmet pırıtları akıyor, göz yaşı ve hışkırıklarla namaz kuruyor. Raya onun aklının kenarına geçiyor. Çünkü yakında Allah'a kavuşadık. Bütün günahlarına tövbe istifade. ediyor. Üç ay sonunda bir telefon geliyor. Hastanemize kadar az gelir misiniz? Ve bu şahs hastaneye gidiyor. Kusura bakmayın. Tahviller karışmıyor. karıştı. Karıştı. <gülüyor> Karışır. Biz niye böyle dua etmiyoruz? Niye tövbe etmiyoruz? Niye uzak geliyor bize kardeşler? Yani hakikaten ciddi böyle bir hastalık mı bekliyoruz? Şu anda bütün belaların, bütün musibetlerin, bütün sıkıntıların başı kardeşlerim ölümü uzak görmemize. Kabir ziyaretleri yapmamamıza, Kardeşler cenazenin peşinden gitmek aynı iştiyakı vermiyor. Toplu halde, karabalı ortamda mezara cenaze koyulurken de aynı iştiyak verilmiyor. Kardeşler tek başımıza kapistanlara gidelim. Becerebiliyorsak gecenin karanlığında gidelim. Oturalım iki tane kabrin arasına. Ve nefsimizle konuşmaya başlayalım. Ey nefsim yaşın kaç? Bu. Bu kadar yaşadın ne anladın? Ya bu kadar yaşadın gene bunu anlamayacaksın. Peki bu kadancık bir dünya hayatı için. 124 bin peygamberin getirdiği bu haberi. Sonsuz bir cennet hayatı var ortada. Sonsuz bir cehennem hayatı var. Nefsimize bunu söyleyelim. Peki şu üç günlük dünya hayatı için. Ey nefsim değer mi? Ey nefsim sen de yakında şu toprağa gireceksin. Bu toprak altına yatanlar kendileri istekli bir şekilde girmediler oraya nefsim. Ve sen de yakında şu toprağın altına gireceksin. Nefsimize bunu terkin edelim kardeşler. Tek başımıza gidelim. İki kişi gitmeyelim. Yapabiliyorsa karanlıkta gidelim kardeşler. Bir de da kurdu oturalım tefekkür edelim. Hele de bizim bir yakınımızsa bu daha güzel olur. Babamızsa, annemizin kabri ise daha güzel olur. Bir yakınımızsa daha güzel olur. Şimdi o dün hayattaydı kardeşler. Ve onun hayatta olduğu günleri hatırlayalım. Toprak üzerinde geldiği gezici günleri hatırlayalım. Beraber oturup kalktığımız anları hatırlayalım. Şu anda o toprak altında ey nesim sen toprak üstündesin. Yarın sen toprak altında olacaksın. Belki öbür gün o insanlar, hayatta olanlar senin kabrine gelir. Senden ders alacaklar. Ey nesim senden ders alınanlar insanlar sınıfına girme. Sen bu toprak altındakilerden ders alacak sınıfa gir ey nesim. Yakında toprağa gireceksin. Dünya bu. Eğer bizim murakabeyi gerçekleştirirsek ve kabristana gitmeden Allah'tan yardım istersek, Allah'a dua edersek inanın kardeşler oradaki hal o kabristandan çıkarken sanki yeni bir hayat verilmiş mevcut olan hangi günahım var terk edeyim, hangi salih amelim eksik onu yerine getireyim Allah iştiyakını ve duygusunu verecektir. İnanın kardeşlerim dünya sevgisi gerçekten kırılacaktır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi buyurduğu gibi ölümü sık sık anın çünkü o dünyanın lezzetini, dünyanın iştiyakını kırıyor kardeşler. İşte bizi Allah'tan eden, günahlara sürükleyen ve o kabirdeki azaplara sürükleyen ameller tek tek gözümüzün önüne gelecektir. Ve durup tefekkür edeceğiz. Değer miydi gerçekten? Değer miydi? Vallahi değmiyor. Dünyaya bütün zevkler, bütün lezzetler, bütün istekler o anda bittiğini görüyorsun. Etrafındakilerini düşünüyorsun, şu anda öldü. Annem ağlıyor, eşim ağlıyor, çocuklarım ağlıyor. Çünkü benim babam da öldü. Düşüneceksin. Bir gün, iki gün, üç gün ağladım, üzüldüm. Şu anda ben babamı hatırlıyor mu? Kendi nefsine soracaksın. Şu anda da bütün ölenler vardı. Ölenlerin de yakınları vardı. Onlar da hep bir gün, iki gün, üç gün ağladı. Şimdi hatırlıyorlar mı? Yok. Gene dünya hayatta yamidir. Ey nefsim, yarın sen de toprak altına gireceksin. Senin de o sevdiklerin var ya, onlar için belki birçok salih amelde mahrum kadın o insanlar var ya, ha? onlara yatırım yapmak, onların geleceğini hazırlamak, onlara güvence kurmak, onlar dünyada biraz da rahat etsinler diye birçok günahlara girdi ya nefsim ha onlar üç gün sonra sen altındayken seni hiç kimse hatırlamayacak unutacaklar seni ve sen o günahınla baş başa kalacaksın ve bir tanesi senin bir günahına ortak olmayacak çünkü öyle geliyor kardeşler o gün diyor cehennem ortaya çıkarıldığı gün kişi diyor kendisine beraber bütün sevdiklerini fidye olarak verecek hepsini ya Rabbi yeter ki beni bu ateşe atma diye annemi, babamı, kardeşlerimi, eşimi, çocuklarımı, bütün akrabalarımı, bütün arkadaşlarımı, bütün sevdiklerimi Ya Rabbim yak da beni yakma diyecek. Hani Hz. Bekir'e itkhaf ediyorlar ya haşe bekella Ya bu vücudumu o kadar büyük yap ki cehennemi tam kaplasın da hani hiçbir kimse yanmasın diye. 124 bin tane peygamber kardeşler 124 bin peygamber. Hepsi atışı gördüğü zaman nefsi diyecekler. Hiçbir Zaman Allah böyle öfkelenmemişti. Şu andan sonra hiç bir daha böyle öfkelenmeyecekler. Hepsi de nefsi nefs o günde. O yüzden Rabbim aklımızı başımıza değiştirsin. Hiç günlük dünya hayatına bizi daldırmasın. Bizi gafreda düşürmesin. Rabbim bize bizi ırak ettirmesin. Nefsimizi Allah'a kurban etmemizi Rabbim nasip Rabbim bize de nasih tebesi nasip etsin. Allah. Rabbim hususun üstündeki zikir ve dualarımızı ihlaslı ve iştihaklı bir şekilde yapmayı nasip etsin. Allah. Ebu Re'den gelen rivayette Peygamber sallallahu şöyle buyuruyor. Allah... Güneş henüz batıdan doğmadan önce tövbe edenin tövbesini kabul eder. Sahih Müslümanızı karışar. Subhani kallam ve hamdik. Eşhedü anna ilahe ilan te estağfurke ve tübilek. Bu hafta böyle kısalsın inşallah.